Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenkdereli, Yağmur Yıldırım ve Yelta Köm.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 Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Hasan Cenkdereli. Stüdyoda Açık Mimarlığın tüm zamanlarının en kalabalık, epey şenlikli <gülüyor> programını yapmaktayız. Stüdyoda şu anda yedi kişiyiz. Camın arkasında teknik masada da sevgili Barış Demirel'le birlikteyiz. Konumuz yazla birlikte başlayacak olan Nesin Köyü'ndeki mimarlık programı. Hem Nesin Köyü'ndeki mimarlık programını yaz ayları boyunca organize edenler... ...hem geçmiş yılların katılımcısı olup bu sene koordine edenler... ...hem de bu seneki mimarlık programının yürütücü, atölye yürütücüleri ...birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Hoş, hoş bulduk. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Koru gibi olduk. Evet, şimdi katılanları... ...sıradan saymak gerekirse... ...sevgili Cemil Çalkıcı bizimle birlikte... ...Sanatköy Mimarlık Programı Koordinatörü... ...kendisi Doğa Çal... ...2017 Mimarlık Programı Katılımcısı ve Asistanı... ...2018 Sanatköy'ünde de... ...Felsepe Programları Koordinatörü... ...hem koordinasyon kısmında hem katılım kısmında... ...kendisi deneyimlerini bizimle... ...paylaşacak diye düşünüyoruz. Aynı zamanda da yaz ayları boyunca gerçekleşecek mimarlık atölyelerinin yürütücülerinden Berat Çokal besleyici mimarlıktan bizimle Sayıt Ali Kökner yer duvar mekan atölyesinde koordinatör olacak bizimle birlikte ve İram Uslu mekan ekran atölyesinde atölyesi yürütücüsü bizimle tekrar hoş geldiniz diyerek neler yapılıyor nasıl bir program diye. Yani Cemil e, <gülüyor> Cemile ben sözü vermek istiyorum çünkü ben dedim e, programa girmeden önce işte e, Nesin e, Matematik Köyü de oluyor bitiyor galiba bunlar demiştim o da demişti ki hayır bir dakika e, yani Nesin Sanat Köyü'nde oluyor e, ben de şey dedim yani felsefe de vardı bütün bunların hepsi bir mı oluyor ne oluyor diye böyle bize bir giriş yaparsa sonra da e, atölye yürütücülerine sözü verirse harika olur diye düşünüyorum çok teşekkür ederim e, evet Nesin Köylerinde Nesin Sanat Köyü, Nesin Matematik Köyü ve Felsefe Köyü var e, aslında bunlar e, birbirinden ayrı mekanlarda değil hepsi iç içe gerçekleşiyor Programlar da aslında içerikleri ve gerçekleştirdikten e, iç içe geçerek gerçekleşiyor. E, biz mimarlık programı olarak Nesin Köyü bünyesindeyiz. E, bu sene yazın e, üç program gerçekleştiriyoruz. E, mimarlık programı bir, iki ve üç olmak üzere. Bu programlar e, ikişer haftalık ve kendi içerisinde e, ayrı ayrı atölyeler e, içeriyor. Evet. Programa katılan yani bir kişi yani bir kişi e, bu atölyeden hepsini deneyimli deneyimli olacak. Hı hı. E, tarihleri söyleyerek bir e, girelim istersen. Hı hı. E, Mimarlık programı 1-25 Haziran e, 7 e, Temmuz arasında olacak. E, i̇kinci program 9 Temmuz-22 Temmuz arasında olacak. E, üçüncü program ise 25 Temmuz-4 Ağustos arasında olacak. Bu programların hepsinin başvuruları ayrı ayrı yapılıyor. E, yani birine katılan hepsine katılmış olmuyor. Hmm. E, dilerseniz kısaca hangi programda kim hangi atölyeler var onlardan. E, ona girmeden önce hemen bir duyurusunu da yapalım. Mimarlık öğrencileri, genç mimarlar hem bu duyurumuz ve programımız sizler için yaz aylarını Nesin Köyü'nde Şirince'de hava dar ve üretken bir ortamda geçirmek, beslenmek ve üretmek isteyenler için. Şirince İzmir. Evet, de, sevdiğimiz. Değil mi? Evet, <gülüyor> evet. Sevdiğimiz yerlerden memleketli olarak biz evet <gülüyor> severiz Çirindeci'yi. Aynı zamanda da bir destek çağrısı yapmak için de biz bu programı böyle kalabalık bir kadroyla da çekmek istedik. Bunu da söylemiş olalım. Nesin Vakfı desteklerinizi de bekliyor. Atölyeler devam etsin. Öğrenciler katılmaya devam etsin. Programlar oldukça başarılı ve kalabalık programlar devam etsin, büyüyerek gelişsin diye bu duyurudan sonra da yaz aylarında neler oluyor ondan bahsedelim. Mimarlık programı bir de e, dört farklı atölye var. E, besleyici Mimarlık, e, Berat'ın e, yürütücülüğünde, e, Teselasyon Soyutlama Atölyesi, Spontane Yaratıcılık, e, bir de Beden, Mekan ve Hareket Farkındalığı diye bir atölye olacak. E, i̇kinci programda e, Yer Duvar Mekan, e, Sayıtalı Kökner e, kendisi atölyütücülerinden biri. E, hareket halinde e, yürütücüler atölyesi var, e, Çevrede insan Atölyesi. Üçüncü programda da e, mekan ekran e, İrem Uslu o atölye yürütülenin haberi. E, Haritalama atölyesi coğrafya bir midir e, atölyesi olacak. Ve e, son e, uzun zamanda görüşüyorduk ve son anda e, kararlaştırdık. E, Yeşim Ustaoğlu da bu a, programda e, bir atölye düzenliyor olacak. E, film e, mekanı üzerine çeşitli okumalar, e, çalışmalar yapıyor olacak. Yürütücülerden biraz dinleyelim mi içeriği? Hı hı, evet. ee, kim başlamak ister? Benden başla. Tamam, o zaman. Tamam, süper. <gülüyor> Herhalde çok alt. Ee, besleyici Mimarlık. Besleyici Mimarlık adlı atölyeyi yürüteceğim bu yaz. Ee, Cemil bana ilk geldiğinde bir atölye çalışmasını beraber kurgulayalım dediğinde... ...iki uzmanlık alanını bir araya getirebileceğim bir atölye kurgusundan dönüştüm. Uzmanlık alanları biri gastronomi, hı. diğeri de mimarlık. Ha. Evet tabii tabi yavaş şehir özellikle gastronomi alanında da iddialı bir yer ya. E, elbette. Yani bütün İzmir'in iddialı olmasını bekliyoruz evet. zaten. <gülüyor> Bu İzmir, konuda. İzmir'e duyurulur. <gülüyor> e, bütün İzmir Yavaşşehir'e dönüşse ne güzel olurdu. Evet. <gülüyor> e, bunu birleştirmek e, başta aslında çok da kolay olmadı. Ne fikir üretebiliriz diye. Sonra mimarlık bir tür toprağı şekillendirmek dedik. E, toprağı alıp yaşayabileceğimiz mekanları yaratmak dedik. Bir yandan da aynı toprak bizi besleyen unsurları yetiştiriyor. E, ne yapalım diye düşünürken şöyle bir fikir çıktı. Öğrencileri sürekli içeride tutmayalım. Dersler e, Sınıf derslerinde onlara e, genel olarak sürdürülebilirlik, doğal yaşam, ekolojik, e, mimarlık konusunda bilgiler verelim. Bir yandan da ee, vakfın bahçesinde, köyün bahçesinde bir fırın inşa edelim. Oradaki malzemeleri kullanalım. Kili kullanalım, samanı kullanalım, otları kullanalım, topladığımız taşları kullanalım. Hatta artık şişeleri kullanalım. Ee, o fırının kurumasını beklerken derslerimizi yapalım. Ee, i̇ki haftanın sonunda da bu fırında pizza ve ekmek pişirip <gülüyor> e, mutlu bir şekilde ayrılalım diye düşündük. Teşekkür Evet, evet. Çok güzelmiş. Özellikle sonu heyecan vericiydi. Kendi yaptıkları ekmekleri bu, ve pizzaları. Bu fırını. atölyelerin son günleri dışarıdan izleyici katılımlarına da açık. Yoksa <gülüyor> sadece köyün, pişiren mi yiyebiliyor? Köyün bir kapısı yok. Atölyeler, programlar yani oradaki her türlü etkinliğe falan katılabiliyor. Ama... Yani katılmak isterseniz yolunuz çıncadan geçerse bir uğrayıp neler yapılıyor diye merhaba deyip bir selam verip hatta belki son günde denk gelirseniz onların <gülüyor> evet <yukarıına bak> <gülüyor> sergimizde performanslar oluyor <gülüyor> <gülüyor> Aynen, katılmak isteyenleri evet kapı açıkmış diğer programlarda neler oluyor peki diye sözü sevgili İrem Usluya verebilirim mesela <gülüyor> evet ben de üçüncü programda ki atölyelerden mekan ekran içerisindeki üç yürüttücünün biri olacağım. Biz aslında bu yürütücü ekibinde geçen senede köyde olup bu deneyimi tatma şansı yakalayan kişilerden biriyim. Bu anlamda geçen seneyle beraber bu atölyede biz köyün çok özel bir yer olduğunu düşünerek, köy özelinde onun üzerinden yola çıkarak onu tanıma ve onun üzerinden aslında mekansal varoluşu, daha iyi anlama adına çok katmanlı teknikler ve temsil biçimleri aracılığıyla tartışma ortamını yaratacak bir atölye kurgusu düşündük. Ancak vurgulamak istediğim şey özellikle geçen seneden de gördüğüm kadarıyla köyün kendisinin organizasyonu, ...çok etkili oluyor. Orada olmak çok keyifli, ee, çok üretken, çok zor e, çalışma yoğun bir temposu var. Ancak şöyle bir güzelliği var. Orada olan bütün atölyelerle etkileşim içerisindesiniz ve onlar birbirlerini besliyorlar. Besleyici mimar gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve o anlamda aslında orada bulunduğunuzda e, süre giden bütün programlarla beraber... E, ...bilginin, sürekli bir bilginin üretildiği bir ortamda... ...oluyor olmanın çok e, önemli bir şey olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum. E, ne sizin yapacağınız şeyin içeriği e, e, mekan ekran etörüsünde? Evet. <gülüyor> e, aslında üç yürütücümüz arasında bir mimari video üzerine çalışan bir arkadaşımız var ve Başak Sinan. E, Başak'la ben de temsil üzerine çalışıyoruz... Ee, ve öncelikle doğanın kendisinin temsiliyeti üzerinden yola çıkıp... ...daha sonra ona farklı katmanlar ekleyerek video olabilir, kolaj teknikleri olabilir. Ee, anlayışı geliştirecek yeni soyut makineler üretmek istiyoruz. Güzel, yenebiliyor mu? <gülüyor> ee, Makinanın kendisi pizza yapabiliyor. <gülüyor> Güzel. Bundan birbirine bağlı ben <gülüyor> <gülüyor> onu getirmeye çalışıyorum. Ee, peki e, ikinci... Şimdi numaraları var atölyelerin. Şimdi evet. biz bir üç e, biri dinledik, üçü dinledik. Ve ikinci Şimdi ikinci programda da Sayed evet. Bey dinleyeceğiz. Bir örnek olarak. Yani üç tane paralel giden e, şunu hatırlatmakta yarar var program, mimar programı ikiye katılan öğrenci, üç tane farklı içeriği bir ders programı gibi dokuz gün boyunca e, dönüşümlü olarak aynı anda e, tecrübe etmiş oluyor. Yani bir taşla üç kuş vurmuş oluyor. Hı hı. Çok... Dokuz ders günü bu arada. Yani on dört günlük hı hı. bir, yani iki haftalık bir e, süreç e, programları. Evet, bir bazı günler, e, serbest günler var. Hı hı. İşte e, köye yardım edilen günler var. Ben iyi, acemisiyim. <gülüyor> ilk defa katılacağım ve çok heyecanlıyım açıdan. bizim açıdan. Ya, ben yani Burcu Kökner'le birlikte ee, ...bir duvar öreceğiz... Ee, ...kuru bir duvar... ...eğer mümkünse öreceğiz... ...eğer öremezsek örmüş gibi yapacağız... <gülüyor> <gülüyor> ee, ...ve hani örmüş gibi yapmak için... ...yani atölyede... E, kot, bir, ...çok bel yüksekliğinde bir duvar... Bir kotlar, kot farkı olan bir yer... E, ...bulabilirsek köye yakın bir yerde... ...hani oradan aşağıya doğru yürüyerek... ...bir teraslamalar, kotfaklar... ...böyle yani... yani ...nasıl denir? Sanki o duvar zaten... ...orada varmış gibi bir yer bulup... ...biraz böyle Heidegger okuyacağız... ...işte Zimmel okuyacağız... ...hani böyle çok temel, belki poetik okuyacağız... ...Aristo falan... Yani ...öyle... İklimi de orası yani Aristoteles hemen köşe başında sosyal liseyi açmış ya. <gülüyor> <gülüyor> hani o o böyle bir zamanın yavaşladığı bir ağacın altında oturup buluşup bunları rahat rahat tartışabildiğimiz bir ortam olacak diye hayal ediyorum. Ee, atölyede o tespit ettiğimiz yeri inceleyerek belki kazıklar ipler gererek e, kağıt üstünde kolajlar yaparak belki dijital ortamlarda onu hayal ederek montajlar yaparak bir yandan o taraftan giderken bir yandan da gerçekten orada bulduğumuz taşlarla bir duvar örmenin ne kadar zor ama yapıldıktan sonra da nasıl orayı hani dönüştürdün... ...ya da zaten orada olduğu da... ...yani duvarı hatırlıyor mekan gibi bir şey de denebilir. Öyle bir basit bir... ...temelde basit ama onu bütün... ...ne denir... ...çok ilksel... E, ...duygularıyla birlikte birleştirerek... E, ...çalışmaya çalışacağız. Çünkü bu... E, ...mimarlıkta... ...kod ilişkileri... E, mekanı bölen, yarım, yarı yarı yani bel yüksekliğinde olsa böyle bölen, parçalayan, dolayısıyla çoğaltan, zenginleştiren, iyi ki bu duvar burada olmuş, burası daha kıymetli oldu dedirten. Hani özellikle şu an yaşadığımız ortamda hani bir şey yapmak çok e, yanlışmış gibi geliyor ya, çok fazla yapıldığı için hani öyle bir çağda yaşıyoruz. Hani yapmanın hala kıymetli olduğunu hatırlamak için bir e, zamanda yavaşlama, yolculuk yapmak gibi bir deneyim olacak diye ümit ediyorum. Ben mesela başka bir şey daha söyleyip susacağım. <gülüyor> mesela e, ...Ahmet İpek Doğu doğru söyledim değil mi? O da o paralel atölyelerden Ahmet, Ahmet Doğu İpek. <gülüyor> yani ben biraz onu buradan söylemek ayıp bir şey ama... ...kişisel hayranıyım. <gülüyor> <gülüyor> hani onunla böyle aynı mekanı paylaşmak da... ...bana çok, çok heyecanlandırıyor. Yani sadece öğrencilerin paylaşması değil... ...yani yürütücülerin içinde böyle bir öğrenme... ...paylaşma süreci olmasında. Evet e, evet, evet. evet, şundan bahsedebilirim. E, atöly, atölye yürütücüleri... E, ...sadece mimarlardan oluşmuyor... ...sanatçılar e, var... ...işte farklı disiplinlerden... ...farklı alanlardan e, atölye var... ...ve e, programda genel olarak... E, mekan üzerine sorusu olan... E, ...ilgisi olan... E, ...herkese hedefliyor... ...sadece mimarlık öğrencileri değil... ...bunun vurgusunu yapalım... E, e, Herkese, herkese herkes Misa açık herkes açık evet üniversite öğrencisi 17 yaş ve üzeri herkes tamam. e, diyoruz son başvuru tarihi gibi bir şey de söylesek? Iyi son olabilir. başvuru tarihimiz yok e, başvurular devam ediyor olacak. Ama belli bir kontenjan var. Başvuru kontenjanı diye. E, o kontenjana ulaştığında e, form kapanıyor. <gülüyor> Öyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar bak başvurularsa o kadar iyi olacak. Tekrar üzerinde geç, üzerinden geçelim. Radyolarını program başladıktan sonra açan dinleyicilerimiz için Nesin Vakfı'nın ev sahipliğinde, Nesin Köyü'nde, Şirince'de bu yaz boyunca gerçekleşecek olan mimarlık atölyelerinden bahsediyoruz. Fakat ben sadece öğrencilerine açıktır sanıyordum. 17 yaş üzerinde herkese açıkmış konuya ilgi duyan yürütücüler bizimle program koordinatörleri bizimle Haziran ve Temmuz ayları boyunca. Haziran, Temmuz, Ağustos, Dört Ağustos'a kadar süreyi. Evet, evet, yoğun bir yaz programı onar günlük atölyelerde. İki haftalık. İki haftalık, haftalık atölyelerde programı. katılımcıların üretecekleri üzerine konuştuk. Yürütücüler de bizimleyken birlikte. Bir de hem koordinatörü hem de katılımcısı olan sevgili Doğa Çal bizimle birlikte. Onun da izlenimlerini alalım mı? Nasıl geçiyor, neler yapılıyor? 2017 yılının katılımcısı kendisi. Aynı zamanda da koordinasyon ekibinden. Ben üç yıllık bir serüvenden belki bahsedebilirim. Bu Cemil'in de hikayesinin başlangıcı. İlk 2016'da Cemil'le beraberdik. İlk yaz da vardı aramızda. Bu yıl biz ilk yazla beraber biraz koordinatörlük yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Önce katılımcıydık. Sonra bir şeyleri asiste etmeye başladık. Sonraki yıl. Sonraki yılda aslında... Köyde böyle böyle şeyler olsa işte felsefe katılsa biraz sanata işte mimarlık neden yok sorusuyla evet. aslında Cemil'in de bu programları koordinat etmesi başladı. Böyle geniş bir alan sunuyor aslında köy bize. Katılımcıların istedikleri şeyleri yaratmaya başlayabilecekleri bir alan sunuyor. Köy aslında yani hepimiz için bir deney alanı gibi görülebilir. Özgür bir alan. Yani okulda yapamadığımız öğrenci olarak, eğitmen olarak, yani hoca olarak yapamadıklarımızı aslında orada açılan o alanda deneyebiliyoruz, yapabiliyoruz. Bu çok kıymetli bir şey, çok heyecan verici bir şey. Sizin eğitiminiz e, ne? Yani... Ben İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Hı -hı. Son Sınıf Hı -hı. Ben de da felsefe okuyorum. Enteresan. Değil mi? <gülüyor> evet evet <gülüyor> bu felsefe mimarlık sanat farklı yürütücülerin de katılımcıların da birbirinden beslenebilecekleri yerden beslenebilecekleri hani kıymetli keyifli de yaz ayları olacak gibi. Peki ilk yani ilk deneyiminizden sonra ilk senenin deneyiminden sonra nasıl oldu da bu işin organizasyon <gülüyor> hatta sözcüsü ve işte sesini duyuran olmaya karar verdiniz ya da hangi organizasyon aşama var ve bunu yapabiliyorsunuz? Biz doğal 2016 yazının sanat programına katılımlısıyız. Orada gerçekten 14 gün boyunca kapanıyorsunuz ve yani sürekli bir üretim hali var. Sürekli bir herkes herkesten öğreniyor, kendimizden öğreniyoruz. Çünkü farklı bir ortam var, farklı bir ritmi var oranın. E, bu çok ilginç bir deneyimdi bir de sadece e, belli bir alan değil farklı alanların bir arada oluşu var farklı e, bakış açılarının e, bu etkiledi beni ve e, burada bir mimarlık e, programı da olsun diye düşündükten sonra e, aklıma geldi ve e, bununla ilgili çalışmalara başladım e, yakın çevreme sonra o e, çoğaldı büyüdü ve e, böyle zenginleşti çok kalabalık bir hal aldık. Yaklaşık 30 kişilik falan bir ekip var aslında. Onların hepsi daha önceki Nesin köylerinde gerçekleşen çalışmalara katılmış olan kişiler mi yoksa? Hayır, aslında Şardan atölye da... tücülüyle birlikte hmm. de söylüyorum ben. Hı -hı. Hı -hı. ben. Onları da dahil ederek yani. Evet. Bir tak ortamı bilen bizler biraz öncülük hmm. yapmış oluyoruz. Hı -hı. Aslında şey bir şey yok. Yani mesela ben orada öğrenciydim. Hala şu anda mimarlık okuyorum ve bu aslında bir öğrenci olarak ben orada ya yani biz ...orada öğrenciler olarak... E, ...kimlerden ders almak isterdik... Hmm. ...gibi bir şeyle e, aslında... ...böyle araştırıyoruz, atölyleticilerini... ...araştırıyoruz, topluyoruz falan. Felsefe... E, o nasıl sanata bulaştı? <gülüyor> o bulaşır zaten... ...felsefe durmaz. <gülüyor> felsefe e, akılda durduğu gibi durmaz... ...o bulaşır da... hani e, o, ...siz nasıl o kanala mesela... ...kişi olarak kayıyorsunuz, sizin... E, ...organizasyonel görevleriniz ne... E, neler yapıyorsunuz? Nasıl mümkün oluyor bütün bunlar? E, sanat köylerine katılırken aslında daha teorik bir şeyler tartışmak istediğimizi hmm. fark ettik ilk yazla beraber. E, ve kitaplarını okuduğumuz insanlarla da iletişime geçtik. Kendi çevremizde, kendi üniversitelerimizde e, bazı alanlarda çalıştığını bildiğimiz arkadaşlarımızla iletişime geçtik. E, ve bildikleri şeyleri bizimle burada e, yeniden üretmek isterler mi diye bir teklif götürdük. Ee, bu şekilde oluyor. Dur. Köyün aslında bütün bu sesleri açık olması da hı hı. E, oldukça önemli. Ama destek de bekliyor köy değil mi? Onu evet. tekrarlayalım mı? Hı hı, tekrarlayalım. E, köy e, kendi kendini e, yetebilmesi için çeşitli e, çalışmalar yapıyor. Fakat e, bağışlar e, programların... E, ...sürekli için ve herkese... E, ...ulaşabilmesi için... E, ...çok önemli. E, bu sene... E, ...çok e, fazla bağış... ...olmadığı için... Hı hı. E, ...aslında e, bir çağrıda... ...bulmak istiyoruz. E, yani... Bağış bekliyoruz, destek bekliyoruz insanlardan. Nesin, Nesin e, Vakfı, Vakfı. Evet, Nesin Vakfı'nın e, sitesinden e, ulaşabilirler. Bu arada başvuru için e, nesinsanatköyü.org ya da nesinköyleri.org e, sitelerinden başvurabilirler, inceleyebilirler hı hı. Atör, ders program içeriklerini. Evet, program detaylarını merak edenler için tekrar edelim internet sitesi linklerini e, nesin sanatköyü e, nesin köyleri sitelerinden inceleyebilirler hem programı merak edenler hem de nesin vakfına destekte bulunmak isteyenler için ben bir de şeyi sormak istiyorum bilmiyorum yürütücülerden daha önce yolu mesela nesin vakfından nesin köyünden geçen var mı daha önce oranın havasını solumuş bir şeyler üretmiş olanlar var mı şimdi metroda gidiyor sen şu an <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gereksiz bir yani <yol. gülüyor> Ben Şirince dahi görmedim öyle söyleyeyim. <gülüyor> Benim için yenilik olacak. Ben ufak ekleyebilirim. Geçen sene oradaydım ama ilk deneyimimdi ve öncesinde hiçbir fikrim yoktu. Hatta belli ön yargılarım vardı. Yani işte ücretli bir program oluyor olması nasıl olacak diye çok endişeliydim. Ama köyü gidip gördüğüm zaman gerçekten Türkiye üzerinde alternatif bir model üretme çabası olduğunu gördüm yani orada bir yıl boyunca işleyen bir köy var sürekli programlar var gelen giden her hafta değişen yüzlerce öğrenci yani yüzlerce öğrenci evet. aynı anda orada lise programları matematik programları çok yoğun öğrenci kapasitesine sahip çünkü e, ve şey e, yoldan geçen her insan da gelip bir anda derse dahil olabiliyor e, yemekhaneler e, yatakhaneler ya da işte çay Kahve, su servisleri her zaman her yerde açık. Yani aslında e, hayal, edili, hayal edilen bir ortam gibi görünüyor. Ve onun kurulması muhtemelen e, ve sürdürülmesi çok büyük bir çaba gerektiriyor. Yani çok fazla emekçisi olduğuna şahit oldum. Ve bir yıl içerisinde de gözlemlediğim kadarıyla yani bu işlerin arka planı aslında çok emek istiyor ve çok çaba gerektiriyor. Sadece o nedenle aslında yolu düşen herkesin mutlaka oraya uğrayıp görmesini rica ed edebilirim. Bu arada destek olurken şey, e, şu notu da eklemelerini e, rica edelim eğer olacaklarsa. Nesin Sanat Köyü için ya da Nesin Sanat Köyü mimarlık programı için şeklinde bir not düşerlerse hmm. o e, program içerisinden o başları ayırt edebiliriz. Çünkü e, matematik programları gibi ya da felsefe programları gibi böyle şey... E, gitmeyelim evet değil. çünkü çok fazla giderimiz var <gülüyor> maket malzemeleri işte hmm. bir sürü kalemmiş bir sürü giderimiz var ve çok masraflı çok pahalı programlar oluyor ee, onu da belirtmiş olayım çok iyi kendi kendini destekleyen bir program bir yandan zaten bunları mimarlar biliyordur yani dinleyen <gülüyor> mimarlar bu dertten anlar yani <gülüyor> <gülüyor> Ee, o, onun için çok iyi bir e, şey olabilir yani böyle bir şeyin böyle bir alternatifin yaşı, yaşaması için destek oluyor olmak ee, bir yandan tabi e, Nesin köylerinin komşuları da var Şirince de bir yandan ilginç bir yer yani hani kendisi böyle e, o çok garip e, meyve şarabı olarak adlandırılan şeyi süper popüler olup... ...birdenbire böyle bir yerli turizmin patlamasıyla e, göz önüne e, çıktı tabii. Hani e, hafta sonları gidenler kalabalıktan yürüyemeyebilirler. E, ama onun dışında mesela tiyatro medresesi falan da var e, hmm. komşusu. onların da Onlara da selam gönderelim buradan. Onların da e, programları e, var. Onun dışında e, alternatif şeyler de o çevrede oluyor. İlginç bir yer aslında öyle düşününce hani böyle biraz önce yani siz söylediğiniz sanki hayal gibi hani orada olan biten şeyler ama herhalde hayal edince de oluyor dedirten de bir yer yani biraz <gülüyor> evet. inatçı olunca tabii ki imkanları bir araya getirince demek ki bazı şeyleri başarmak mümkün ama bunlar dediğiniz gibi desteksiz olmuyor. Aslında böyle e, yürütücülerden, şimdi tabii çok kalabalık olduğumuz için çok fazla herkese söz e, veremedik ama böyle e, son bir iki kelimeyi alalım mı? Birkaç e, iki dakikamız kalmışken, yani iki dakikamız e, kaldı aslında. E, böyle bir sıradan bir son söz alayım mı sizlerden? Ben İyi. burada, pardon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Burada bahsedemediğimiz atölyeler için de özel olarak tekrar internet sitesine girip, bakmalarını isteyeceğim. Evet, bir harika. sürü sanat köy atölyesi evet. var. Yani felsefe, bu Henüz olarak. hazırlanmakta evet. olan belki daha birkaç güne kadar yayınlanacak olan falan. Onları inceleyin. İşiniz çok sevgili evet. dinleyenler. <gülüyor> e, duvar örmek, ocak yapmak bunların öğrencilerin okulda yapabileceği şeyler değil. Zorunlu stajlarda da çok sıkılarak yaptıkları şeyler. Burada hem öğrenip hem açık havada hem de harika bir köyde zaman geçirecekler. E, ben onlardan daha çok heyecanlanıyorum belki de. Ee, çok büyük bir fırsat. 17 yaş üstü e, başvurular açık olduğunu da tekrar hatırlatalım. Ben çok e, severek e, ne denir canla başla hazırlandık. Çok e, iyi geçeceğini hayal ediyorum. Bakalım. Evet her, her herkese çok teşekkürler. Gerçekten çok e, ciddi bir çalışma oldu. E, her, çalışma olacak zaten devam hı hı. edecek. E, herkes yani gerçekten çok ince ince düşünüldü atölyelerin hepsi. Hı çok ufak aynı şekilde çok e, zor ve yorucu olacak ama çok çok keyifli bir deneyim olacak. O yüzden herkesi bekliyoruz. <gülüyor> Biz de o zaman herkesin e, aklına sağlık, emeğine sağlık e, diyelim. E, hem düşünmek, kurgulamak için, düşündüğünüz ve kurguladığınız için bunu söylüyorum hem e, emek koyup çalışacağınız için söylüyorum ama sonra da yiyecekleriniz için de şimdiden afiyet olsun. <gülüyor> Bize de Gidiyorum. not olsun. Bakarsın geliriz. Sevgili Serkan'a da selam göndermek istiyorum. Geçen sene sizin köydeydi. O yürüyüşlerini yaparken hadi gel, hadi gel, hmm. hadi gel beraber yürüyelim deyip durdu. Ben uyduramadım takviminde gidemedim. Bize not olsun. Belki bu sene gideriz. Bizden. Serkan bu arada üçüncü programda <gülüyor> e, coğrafi Bir Kader Müdür Atölyesi'nin evet. biri bu arada. Herkese emeği geçen, katılacak olan herkes selam gönderelim, destek çağırsın. Tekrarlayalım programı merak edenler Nesin Vakfı'nı internet sitesinden görebilirler. Nesin Vakfı'nın Şirince'de köyünde gerçekleşecek olan mimarlık atölyelerinden bahsettik. Yürütücüleri ve koordinatörleri de buradayken sevgili Sayıt Ali Kökner, Berat Çokal ve Uslu yürütücü olarak bizimleydi. Koordinatörlerden Cemil Çalkıcı ve Doğa Çal bizlerle birlikteydi. Çok teşekkürler. Tekrar Biz teşekkür ederiz. Için. Biz de iyi Hoşçakalın günler dileriz. Benim. Ben Hasan Cengterli. Ben Yağmur Yıldırım ve Teknik Masada Barış Demirerli birlikteydik. Hoşçakalın. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmadan. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cengterli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Kömür.